Euzu billahi minish-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Laqad -e caat rusul rabbina bilhak Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahumme salli. Sallu ala şefii'i zenubina Muhammed. Allahumme salli. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la yahzun ke kavluhum innel izzete lillahi cemiya ve s-semiyul alim. İlahı l-Aya sadakallahu l-Azim. Bu akşamki sohbetimiz Yunus suresi 65. ayet 20'den başlıyor. 70. ayet yerine kadar devam edeceğiz inşallah. Bu arada sohbetimizin sonunda medet istemek, imdat istemek, tevessül edinmek meselesi hakkında ileri geri konuşan bir aldatılmış mı diyelim, ne diyelim bir profesörün bir iki sözüne cevap mahiyetinde delillerden birkaç tanesini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak bizi eğer sünnet yolundan delillerinden ayırmasın hak yola tabi olmazsan olursun zelil Ya nefsine uyarsa bir insan şeytanı geçemez gerçi de şeytan gibi olur yani o yüzden böyle şaşkınların saptırmasına kanmayın aldanmayın zira ayete yanlış mana veriyor zaten o kadar da Arapçası yok onun işi gücü inat Mahmud Efendi Hazretleri dinlemeyen bir adamdan ne çıkar? En açık bir söze bile itiraz eden bir adamdan ne çıkar? Ne mi çıkar? İşte görüyorsunuz ortalığı fesada vermek için ilerikleri konuşuyor. Mektubat Rabbani tekiz diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne din uzatıyor. Mevlana Hazretleri'ne din uzatıyor. Alay ediyor, alay. Bu adamı konuşturuyorlar. Bu adam acaba imanı ne durumda? Bu adam İsa Aleyhisselam gelmesine inanmıyor. Şefaate inanmıyor. Haizli kadın oruç tutar tutması lazım diyor. Abdestsiz Kur'an'a dokunur diyor. Rejim mesela zina evlilerin cezası onu inkar ediyor. Bir sürü sapıklı var adamın. Ya. Bu adamı konuşturuyorlar bu adam kalkıyor. Tevesül meselesinde şefaat meselesinde, istimdat meselesinde ileri geri konuşup, bu adam bir kere önce imanını düzelsin. Önce Efendimiz sallallahu inandığı gibi inansın. Önce ashab-ı kiramın inandığı gibi inansın. Önce dört mezhep imamının inandığı gibi inansın. Halis, muhlis, sağlam, müslüman olsun, onu sonra oturalım, konuşalım. Cevap kitapta mevcut. Ben size kitaplardan okuyacağım. Kafadan bir şey yok. Bizim dinimiz akıl, mantık, fikir dini değil. Kitap, sünnet, icma, kıyas, delil erba ile beyan edilmiş olan dindir. Cenabı Hak bunu en mükemmel şekilde Efendimiz Hazretine öğretti, o da ashabına öğretti, onlar da tabiine böyle geliyor. Tabii ki inkarcı olacak. Bu ümmet 73 fırka olacak. Yani 73 kişi kalsak 72 ikisi sapık yani demektir. Bir tanesi sağlam. Ya dünyada 73 milyon Müslüman kalsa demek ki 1 milyon ancak iman sahibi olacak. Diğerleri sapık olacak ya. Böyle. Cenab-ı Hak bizi o azlardan yesin inşallah. Amin. Ne mümkün alimin ilmi ilişmek, bu kitap sırrını aklıyla bilmek, dilersen kalbinin pası silinmek, gerek ol sırrı anlardan dilenmek. Vururlardan geçip Hakk'a gidelim, cemal-i vakem-i aleyhesele Görüyor musun? Bak ne diyor Allah dostu karşımıza bu beytlerle beraber onun sözü çıktı bak gururu kibiri bırak adam beğenmezliği bırak tevazu eden Allah için yükselir öğrenmek için de tevazu etmek lazım hakkı kabullenmek lazım ne mümkün alimin ilmi irişmek, alim yani zahir satırdan ibareden okuyan kişilere ilmi elde eden kişilere alim deniyor yalnız alim deyince ilmi ile amil olması lazım ilmini yaşaması lazım Adam çoraba mesediyor. Bu lastikli çorap var ya. Bu çorabın üzerine meseden bir adamın namazı olmaz. Onun ilmi, fıkı lazım değil. Onun iki yüzüdür o. O çoraba mes İçine su almayacak derecede katı olması lazım. Kendi başına ayakta durması lazım. Bak adam ilmine güveniyor. Sen ilmin ne? bu aktap sırrını akliyle bilmek aktap kutuplar demektir kutup manevi adamlar demektir bunun hakkında size hadisi okumuştum i̇bn Abid'in rahmetullahi büyük fakih'tir Hanefi fıkhasından büyük fakih bundan 150 küsür sene evvel yaşamış Hanefi fıkında Reddül Muhtar isimli mükemmel bir eseri var o alim kutup var diyor, gavs var diyor, abdal var diyor nakit var diyor Allah'ın adamları var diyor da, kabul ediyor da sen kim oluyorsun da Kutup Kavs hakkında ileri geri konuşuyorsun. Ya ölçüsüz adam. İnsafsız adam. Kendi inanmıyorsan defol git. Niye milleti saptırıyorsun ya? Onu ben diğer sohbetlerde okumuştum. Kitabı size göstermiştim. Şimdi yokacağım kitabı da göstereceğim. Baş sayfasını. Elimden şey yok. Yani Türkiye dışında basıldığı için gitmek lazım. Ama şimdi internette Bilgisayarlarda fotokopisi var. Elimizde kitabın aslı var. Aktap kutup yani. Manevi ilhamla oluyor bu işler. İlham ile olunca allah Teala dilediğine dilediği ilimler akıtır. İşte Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam onun yanında peygamber olduğu halde bilemedin Üç şeyi. Bu ayetle sabit. Nablusi rahmetler diyor ki Nablusi diye bir kelime var. Ey diyor birkaç fıkı, birkaç ibare okuyan adam okuduğun ibarelere bakıp da bu Allah dostları hakkında ileri geri konuşma onlar senden evvel geldiler dünyaya bu ayetleri, bu hadis-i şerifleri öyle bir yorumladılar ki, öyle bir incelediler ki senin ulaşmadığın şeylere ulaştı onlar sen bu kaşıkla o Karadeniz gibi, derya gibi teryaları tüketemezsin halledemezsin yani, otur aşağı diyor haddini bil diyor Dilersen kalbinin pası silinmek, kalbindeki pasların silinmesini istiyorsan manevi kirlerin, zevklerin, düşüncelerin, sevgilerin gerek o sırrı anlardan dilenmek. İşte hocaya müraca edeceksin. Nasıl bana ilim öğretiyorsun? Ne yaptı Musa selam? Bana sendeki ilimden öğretmen için sana tabi olayım mı? Hel ettebuke. Hal ettebuke. Sana tabi olayım mı? Sana tabi olmama müsaade eder misin? en tuallimeni mimma ullimte rüştâ. Bak sana öğretilen şeyden o rüşt ile bana da öğretmen için sana tabi olmak istiyorum, bana müsaade eder misin? deyip tevazu ederek o koca peygamber aleyhisselam tevazu edip bir veliye müracaat etti. Bunu çöz, bunu bana anlat. Tamam diyeceğim, Sen de iş var diyeceğim. İnkarcılara diyorum ama. <gülüyor> İnkarcılara diyorum. O Vehhabi Selefiye, Hariciye ya, rafiziye, mutezile ıvır zıvır kıvır zıvır yani onlara söylüyorum onlara Muz Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'a tabi olup ondan ilim talep etmesi hem hoca aramak öğrenmek için gitmek meşakkat çekmek tevazu etmek nerede bizde biraz bir şey öğreniyor bir adam o ahkam kesiyor o müşrik o zındık o kafir onu doğruyor bunu kesip atıyor <gülüyor> demek ki manevi sırları ilhamla kaynaklanan manevi ilimleri öğrenmek istiyorsan onun ehline yanaşıp onlardan bu işi dileneceksin diyor dilenci nasıl para istiyor gitmiyor dönüyorsun o taraftan geliyor ileri gidiyorsun gene önüne çıkıyor ya hele markete girip bir şey aldığın zaman biliyor ki sende para var hiç bırakmıyor. Mesela git harem şerefe Şerif'e gittiğin zaman Umre Hacca orada bir tane fakire bir, bir riyal ver. Tamam işim bitti artık. Yüz tanesi peşine takılır. O yüzden elleri nasıl yok diyeceksin. Bak yok başa bir şey yok. Elleri parayı bitireceksin. Bitti oradan vın kaçacaksın. Yoksa direncinden kurtulamazsın. İşte bu manevi adamlardan manevi ilmi almak için tevazu etmek lazım. Alimin ben deyip de ilmine güvenme. Zaten bugün pek alim yok da. Alim olan adam ilmini yaşar. İlmiyle amil olur. İlmiyle kimseyi saptırmaz, kaydırmaz. Yanlışı önlendirmez. gururlardan geçi bakka gidelim cemal bak maalesef o halde gururu kibiri bırak ben biliyorum ben profesörüm ben şuyum ben buyum konuşma profesörlük iyi bir şey olsaydı sana vermezlerdi onu ben. onu alınacak kadar kim bilir kaç tane takla atmış ben biliyorum çünkü üniversitede bulundum adam asistan asistan mesela doçent olacak profesörün dibinden ayrılmıyor sigarasını yakıyor çayını getiriyor yağcılığını yapıyor ya. kim daha fazla yağcılık yaparsa onun şeyini onaylıyorlar dürüst adamları konuşturmuyorlar bakın dikkat ediyorsunuz biraz konuştumuyor içeri tıkıyorlar ya. ne kadar yamuk varsa zaten her zaman kıyamet alameti ne kadar şerli varsa üstte çıkacak itibar görecek dürüst insanlar mahcup kalacak geride bırakılacak Sözleri dinlenmeyecek maalesef. Şimdi tefsir dersimizden ayetlerimizi kısaca hatırlatayım. Sizde konu yani bahis olarak neredeyiz anlamış olursunuz. Sonra Arapçasından parça parça manada vereceğiz. İnşallah. Yunus suresi 65. ayet-i kerime girmişiz. Arapçasına okudum. وَلَا يَحْزُونْ كَاقَوْلُهُمْ اِنَّ الْاَزْتِ اللّٰهِ جِمِيَا هُوَ السِّمِيُ الْعَلِيمُ اَا Onların, o inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O işitendir, bilendir. 66. ayet İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. O halde Allah'tan başka ortaklara tapanlar neyin ardına düşüyorlar? Doğrusu onlar zandan başka bir şeyin ardına düşmüyorlar ve onlar sadece yalan söylüyorlar. Bu Müşrikler var ya. 6. O Allah geceyi içinde dinlene, dinlenesiniz diye sizin için yaratan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Müşrikler Allah çocuk edindi dediler haşa, o bundan münezzehtir. Onun çocuğa ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Bu hususta yanınızda herhangi bir delil yoktur. Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? 69. ayet e ki Allah hakkında yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremezler. 70. ayet e, dünyada bir miktar geçim sağlarlar. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte oldukları şeylerden ötürü onlara şiddetli azabı tattırırız. Sadatallahü razı. Ve lâ yâhzûnkiâ Ey abibim o kafirlerin senin hakkındaki sözleri seni üzmesin. Senin hakkında konuşuyorlar. Nasıl hile kuralım? Nasıl işini bozalım, nasıl onu öldürelim, sürelim, mahvedelim diye böyle hileler kuruyorlar. Sakın üzülme. Neden? İslam içinde böyle yapıyor şimdi, değil mi? Amerika, Avrupa, Yahudi, ha böyle hile hile. Ama Cenab-ı bir taraftan onların hilesini bozuyor. İşte bak, Filistin'in birleşmiş milletlerde, birleşmiş milletlerde şey kabul edildi yani. Ya Yahudi istemesi de Cenab-ı ne yapıyor? Bir taraftan kapı açıyor. Müslümanlar uyansın da inşallah değerlendirsinler. Kendi birleşmiş milletleri, kendi ictimai toplantılarını yapsınlar. Aralarına yavru münafı, fası almasınlar. İzzet orada bak. İnnel izzete lillahi cemian. Bütün izzet, ululuk, güzellik, saltanat sadece ve sadece Allahu Teala'ya aittir. Kimsenin bunda ortaklığı yok. Ya. o halde ya, Habibim üzülme. Vessemi'ul Alim ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o senin hakkında konuşanları işitiyor ve biliyor herkesin ne yaptığını Mevla Teala biliyor şimdi de aynı ezelden beri aynı değişmez bilir biliyor da niye izin veriyor diyor ya zındık herif madem diyor hadi Abdülkadir gelden imdat ediyor da niye şimdi hapiste yatıyor diyor be akılsız ahmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya kaçtı dişi şehit oldu Dua etseydi de oturduğu yerden galip olsaydı ya Yusuf Aleyhisselam hapse girdi ya dua etseydi ya Peygamber Aleyhisselam Allah hepsinden razı olsun, hepsine salat eylesin selam eylesin inşallah şefaatine nâilesin. Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam ayrıldılar, senelerce birbirini göremediler ya Musa Aleyhisselam kaçtı gitti öldürülmemek için 10 sene hizmet etti bütün Peygamber Zekeriya Aleyhisselam'ı testleriyle kestiler niye ona dua etmedi kaderde ne varsa o olacaktır onu kimse değiştiremez bir ikincisi Cenab-ı Hak dostlarına belaların en şiddetlisini dostlarına verir dostlarını yüceltmek için oç belayı o çekmeseydi biz ne yapacaktık şimdi o belaları biz çekecektik ya. efendim Ashab-ı Kiram Çekmeseydin ne olacaktı biz çekecektik içimizden bazıları hapisle ameliyatla sıkıntılarla çekmesek ne olacak bize vuracak. Bu toplumdan ona vurdu. Elhamdülillah Cenab-ı Hak onu seçti demek ki onu bu bozuk toplum içinde dini anlattığı için medrese Yusufiye koydu. Vakti gelince sıkacak inşallah en kısa zamandır. E ne biliyorsun belki imdat istemiştir belki istememiştir. Belki demiştir ki biraz daha durayım. Ne konuşuyorsun yani? Yani bu işler çilveli işlerdir. Bunlar adamın aklı ermez, fikri sarmaz kafadan konuşmayalım yani olacak varsa olur, olmayacak varsa olmaz İlla olacak diye bir şey yok bu iş sünnettir, müstehaptır bazı yerde de vaciptir onu söylüyor kitaplar, istihaneyişi yani himmet istemeyişi ulema istemiş İmam-ı bile istemiş ya Süleyman Aleyhisselam bile istedi bu kim dedi Belkıs'ın tahtını getirecek bana? Kendisi peygamber değil miydi ya? Uzansaydı alsaydı ya? Niye dedi bana kim getirecek? Yardım istedim milletten. Ya demek ki her şeyin bir adabı var. Yerine göre direkt Allah'tan istersin. Yerine göre Ya Rabbi şu hastayla bana gönder dersin. Bir yere giderken hava da gitmek var. Karayolu da var deniz yolu da var, trende var İstersen yerin altına git sen bilirsin, tercih sana kalmış hangisi kolayına gelirse onu tercih et burada da yani insan Allah'tan isterken dilediği şekilde Allah'ın razı olacağı şekilde razı olduğu işlerde, müsaade edilen işlerde isteyebilir, hiçbir sakınca yok, konuşan nokta nokta yürür kervan yürür, yürür nokta nokta, kervan yürür Aldırmayın işinize bakın. Dostlardan yani Allah'ın dostlarından alakanızı kesmeyin. Cenab-ı Hak o dostlar hürmetine yağmur yağdırıyor. Dostlar hürmetine rızıklar dağıtılıyor. O dilediği şekildedir. Tercih ona ettir. Hakiki ihtiyar onundur. Bizim dilememiz Allah'ın dilemesine uyarsa bir işaret değilse, bir işe aramaz. Hele agah olun inne اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ Yerde, gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Bak, niçin Aziz Cenab-ı Hak? Ganidir. Çünkü yerde, gökte ne varsa hepsi O'nudur. Hepsi O'nun kuludur. Hepsi O'nun hükmü altındadır. O'nun mülkünden, kudreti altından çıkamaz. Dolayısıyla Allah-u Teala Azizdir, Yücedir, Azamet, Kibriya O'nudur. وَمَا <gülüyor> يَتَّبُوا لِلَّذ۪ينَ min مِنْ Allah'tan gayrısına yed'une, burada ibadet edenler manasındadır. Zaten adam onunla karıştırmış kafayı. okudu ayete mana veremiyor, çağıranlar diyor. Oradaki yed'u çağırma manasında değil, ibadet manasında. Çünkü orada kafirlerin işi o iş. Orada cenab Hak, kafirleri, müşrikler azarlıyor. Onu okuyacağım ayeti. Yani Şura suresi, suresi 194 195 ayetlerini getiriyor mealinden okuyor da, yandaki kişileri karşısındaki başarışık hanımı kandırıyor yani oradaki dua kelimesi tedune oradaki Allah'tan karşısında dua o dua değil oradaki dua kelimesi ibadet onu tefsir söylüyor ben okuyacağım size buradan şekilde zaten mealde de öyle yazmış Allah'tan gayrı putlarına tapınanlar tabi değiller. İlla ancak niyetine tabi olmuyorlar. İlla ancak zan zannınıza zann tabi olur. Ve ma yetti bihi bihi ullezine yadun min Yani o put o müşriklerin Allah'tan gayrı ibadet şey ancak ortaklarıdır yani Allah'a koştuları ortaklardır. Kendi kafalarına uydurduğu ilahlarıdır. Ve inhum onlar değil illa yahrusun. Ancak yalancıdırlar. Onlar ancak yalan söylüyorlar. Ya arkadaşlar. Çünkü Allahu Teala kendisinden başkasına ibadet, kulluk yapılmasını asla müsaade etmedi, etmez. Neden? Çünkü her şeyin sahibi kendisi. Her şeyi yaratan o. O. Dolayısıyla ibadet ancak ona olacak. Geceyi sizin için Cenab-ı Hak karanlık yaptı. Niye? Onda istirahat edesiniz diye. Bak gece olmasa ne yapacaktık? Çalış çalış çalış, çalış. E 24 saat insan çalışabilir miyiz? Makine dayanmaz buna. Cenab-ı Hak karanlık yapıyor ki millet iş gücü bıraksın doğru evine. E şimdi lamba yanıyor. Bunda, bunda, bunda, televizyon melezzetli saat 1-2'ye kadar tangır tungur Gündüz yoruluyor, gece tangır daha çok yoruluyor. Ondan sonra yatıyor aşağı, sabah namazı yok, nasıl olacak? Ve nehar <gülüyor> mubsiran gündüzü de aydınlatıcı, parıl parıl parlıyor. Neden? Geçim sebeplerini elde etmemiz için, naşet yollarına yürümemiz için. Kimisi dünyalık, tabi kimisi ahiret içine koşar. Bunlar da gündüzün içinde yapılan işlerdir. Mesela Gece gündüz değişmesi ne oluyor? İnsanın tazeliyor. Yeniliyor. Uyanınca taptaze kalkıyorsun. Bazen tabii insan yorgun kalıyor da fakat uyku ne yapıyor insanı? Yeniliyor sanki. Aynı şekilde ters halkası yapan kardeşler ne yaparlar mesela? Haftada bir gün tatil yaparız. Niye? Zihin açılsın diye. İşe de öyledir yani. Şimdi iki gün tatil yapıyorlar. Ben ne diyorum? Cuma tatil olsun. Üç gün olsun ne olacak? Nasıl izindeyiz. Oldu battı balık gider. Ne yapalım? namazımızı Cuma'mıza iyi kılarız. niye söylüyorum bunu çünkü Cuma günü burada biraz hutbe misafir olarak bir hutbe okuduk yani şaşkın kadının bir tanesi padişahlara böyle zina diyor, ahlaksızın birisi cariye meselesine haber yok Cahil, kendi nikahı var mı acaba gitmiş resmi muamele yaptırmış oldu bitti iki imza ile bu iş olmaz ya, ne aldın ne verdin ne imza atıyorsun şahit olması lazım... iman olması lazım... iman olmayan nikah yok... kendi neyin nesi belli değil... kabus padişahlıları uzatıyor... Hain. ona çağırpalım derken biraz laf uzadı adam... namaz sonra geldi... Hocam, sen mutlu, evet hakkımı sana her etmiyor dedi bana... dedim senin ben hakkın yok... niye yok... 40 sene oku oku oku... burada 5 dakikada size ben mi anlatacağım... sen git doğru... dilekçe ver devlete... ben cuma namazını rahat rahat kılmak istiyorum... Dinimi öğrenmek istiyorum. Madem ki din özgürlüğü varmış, inanç özgürlüğü varmış, ben dinimi rahat rahat öğrenmek, yaşamak istiyorum. Bir. ikincisi ben ilmimi sana öğretmek istiyorum herkese. Hani benim hakkım? Ben de diyeceğim cuma günü inşallah burada gelirseniz. Arkadaşlar hiç kimse çıkamaz. Hepinizden hakkımı istiyorum. Bir harf öğretenin diyor külüsü olurum. Ben seni kül etmeyeceğim. Çıkamazsın dışarı. Adam öyle diyor. Hakkım sana değil diyor. Ya kardeşim senin hakkın yok. Benim sende hakkım var. Gelip dinlemen lazım, öğrenmen lazım. Yarın çünkü ahirette diyeceksin, bana oca öğretmedi, bize söylemedi, diyeceksin. Onu dememen için benim 5 dakika içinde 5 milyon kelime söylemem lazım ki içinden dış olmasa 10-10 tane, tane, tanesi kulağına girsin. Çünkü adam kafası dolmuş, iş iş iş, para para para. Nasıl geçineceğiz diyor, nasıl geçineceğiz? allah Teala rızkını vermezsen ne yiyeceksin be adam? Çalışmakla mı geçiniliyor yahu? Çöpçüler bizden fazla çalışıyorlar. Aldılar maaş belli. Adam telefonda trilyon kazanıyor. Bu çalışmakla mı? Yoksa Allah'ın taksimiyle mi? Allah'ın taksimiyle. Allah hayırlı, bereketli hızıklar nasip eylesin. Ah, ah, ah. Demek ki işte bu arada bir tatil vermek insanı yapıyor? Yeniliyor işte. Gece, gündüz derken bu değişiklik insanın yaşamasını kolaylaştırıyor. Mesela Ashab-ı Şefi'de Cenab-ı Hak ne yapardı? Mağarada sağ tarafına çevirirdi, sol tarafına çevirirdi. Böylece bedenleri çürümedi. Mevla korudu. Yani. Ölüyü diritti işte bak allah Teala. Ama gene ina, inanmayın, inanmasın. Yapalım. İnne fî zâlike muhakkak bunda var. Yani geceyi gündüzü bu şekilde yapmasında var. Le <gülüyor> âyâtin. Acayip acayip. Çok çok ayetler var, alametler var. Kimisin için? Likâ min yesmeûn. nasihat almak kulayla dinleyenler için tedebbürle, tefekkürle nasihat almak isteyenler için nasihat var, ibret var. Diğerlerine zaten ne dersen de boş. Kalu bu müşrikler ne diyorlar? Müttehazallah ve neden? Neuze billah. subhanahu. Allah çocuk edin diyorlar. subhanahu. Rabbimi tesbih etmekle tesbih ederim, tenzih etmekle tenzih ederim, o kafirlerin, müşriklerin Yahudi Hristiyanlar attığı iftiralardan Cenab-ı Hak tertemizdir, paktır hiç alakası yok Yahudiler ne diyorlar? Uzayr Allah'ın oğlu diyorlar Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğlu diyorlar bunlar ileri, he, medeni he? onlar medeniyetleri kabzasına batsın Allah'ını tanımayan adamın medeniyeti neymiş, ne medeniydi ya kör, cahil onlar, cahil zır cahil onların ilmi sadece dünya üzerindedir dünya üzerinde öteye geçmez onlara aldanmayın onların okullarına aldanmayın aldatmasın sizi onların diploması Mahmud Efendi Hazreti duymadınız mı yahu diploma diyor Firavun zineti. Firavun Firavun onunla milleti aldattı ya, süsle püsle aldattı Karun zineti süsü büsü çıktı o ne acayip saltanat dediler sonra yerin dibine batınca vay bize dediler iyi ki ona yanaşmamışız dediler kurtardı. yoksa gidiyordu hepsi gümürteki çekti e şimdi bu okullar bu üniversitelerden ne çıkıyor abi ne çıkıyor adam mı çıkıyor vatanını satan eşkiyalar çıkıyor nasıl hırsız yapacak adam onu öğreniyor nasıl başkasını avlayacak onu öğreniyorlar Yani Bulio Ermiş kız mesela Anadolu'dan geliyor İstanbul'da yurtta kalıyor. Ne olacak? Bu okuyacak. İstanbul bitti diyor ben diyor İspanya gideceğim diyor. Ben kendi planımı duydum ya. Kız başına tek başına İspanya gidecek. Orada okuyacak filan okulda diploma alacak gelecek Türkiye'de bize ne yapacak bu? Kuru faslım yapacak? Çocuğun altını mı temizleyecek? Kim doğuracak çocukları Fatihlere? Hayırlı nesil nasıl bulacağız arkadaş? Ne diyoruz biz ya? Hayırlı neslin adresi Amerika, Avrupa mıdır? Hayırlı nesil isteyen örneği var. Hatice validemiz radıyallahu a. Aişe validemiz radıyallahu anha. Fatıma validemiz. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, aşere-i mübşere, Ebu Bekir Sıddık Hazretleri. bunları örnek olmazsan hayırlı adam olamazsın. İşte onlara örnek alan padişahlarımız dünyaya ferman akuttu. Kanuni Sultan Süleyman'a niye bu iftira atıyor adamlar? Niye aleyhine film yapıyorlar? Çünkü yavurları hizaya çekti. Daha Viyana'ya kadar hepsini sürdü attı. Onların birliğini dağıttı. Adamın hayatı savaşsa geçmiş. Bunlar zevk sefa diye bir hayal ürünü koymuşlar. Onu millete zehirliyorlar. Buna da millete bu zehir akıtıyorlar da buna da yetkililer dur demiyor ha. Bunun bir acısı çıkacak. Bu işe izin verenlerin vebali onlardan daha büyüktür. Milyonlarca insanın günaha vebale sokan kişiler buna bile bile izin veriyorsa onların vebali onlardan daha büyüktür. Ya Ne diyor Efendimiz? Ah diyecek bunlar. Keşke eşek çobanı olsaydım diyecek. Keşke keçi çobanı olsaydım da vali kaymakam falan filan olmasaydım diyecekler bile bile izin veriyorsa diyorum ha razı değilse bir şey yapıyorsa Allah bilir ona göre işine geldiği zaman hemen sabaha kadar bir kanun çıkarıyorlar ya maaşları hemen zaman yapıyorlar ya kendi maaşlarına onu beceriyorlar niye bu namusumuzu savunmuyorlar bu vatan kimden bize kaldı miras onlar ölü diyorsunuz ha şehitler ölmez Fatih Sultan olan şehittir. Abdülhamid Han, Abdülmecit Han bunlar şehit. Bunları zulmen öldürdüler. Şehit bunlar hepsi. Onlar diridir. Ayet öyle. Belgide görüyorlar bu manzarayı. Yuh olsun size diyorlar. Ona göre ayağımızı denk atalım. Denk atalım. Yanlışa he demeyin. Razı değilim ya Rabbim. Sen kurtar. Bir şey böyle de yahu. İsterse bir düğmeyle durdurabilirler. Rütük mü ne var. Bir anda durdurabilir. Ama elli tane laf salatasıyla rezillik devam ediyor. Cenab-ı Hak ehil adamlar nasıl belesin? Ya yani bak لَاَيَةٍ لِكَوْمِي يَسْمَعُونَ İşitebilen kişilere bu ayettir bunlar. Sözdür, ibrettir. İşitemeyen ne diyeceksin? Bağır dur. Sağır ayısını bağır. Ne diyorlar Allah'ın oğlu var diyor haşa. Bu Hristiyan Yahudiler Allah'a oğul dediler. Oğlu var dediler. Müşrikler melekler Allah'ın kızı var dediler. Bu iftiralardır. Cenab-ı menazzeftir. Subhanallah. Rabbimi tenzih ederim. O yüzden subhanallah çok büyük bir zikirdir ha. Subhanallah mizanı doldurur, mizanı. Mizan ne kadar? Yerle gök arası kadar büyük. Davud asının yarap bana mezanı gösterir misin? Bir açtı gözünü, bir baktı ki o kocaman yerle gök arası kadar büyük. Hemen bayıldı. Aykınca dedi. Ya Rabbi nasıl dolacak bu? Korkma dedi Davut kulum. Subhanallah temleül mizan. Mizanı doluyor. Subhan dediğin zaman mizan doluyor. Subhanallah ve bir hamdi zaman yerle gök arası doluyor. E ne boşturuyoruz? Güneş doğmadan evvel güneş batmadan evvel mutlaka yüzer kere deyin. boşturmayın. Evet. Bu Subhan kelimesi biliyorsunuz taatüp edilen işlerde de söylenir güzel bir şey gördüğün zaman, beğendiğim şey gördüğün zaman subhanallah de, ne güzel vay be falan demez, sonra nazar olur subhanallah de, maşallah de yani bunu yapan Rabbimi daha mükemmelini yapar tenzih ederim bu güzellik buna ait değil, Rabbim mi verdi ona güzelliği, yani o şeyi görünce ne acep güzel, ne güzel olmuş deyip de o şeye varlık verme Rabbim onu güzel yaptı demek Manasından subhanallah de vel gani Allahu Teala gani'dir her şeyden ihtiyaçsızdır hiçbir şeye ihtiyacı yoktur çocuk ona lazım değil çocuğu kim ister? zayıflar ister kuvvet bulsun diye, fakirler ister yardımcı olsun diye, düşükler ister onu aziz yapsın, hakirler ister ondan şöhret bulayım der falan filan, herkesin bir ihtiyacı olur. için çocuk ister kimisi de illa erkek istiyor La erkeğe ne yapacaksın? Allah'tan hayırlısını iste ben hayırlısını isteyelim, hayırlısını ama illa erkek istiyorsan adresi verelim sana o da var yani Çocuk diyor kız mı erkek mi diyor. Doğru. Röntgen'e gidiyorlar. Ne acelem var be adam dur bir dakika yahu. Kitap diyor ki dört ayda kımıldarsa kız çocuğudur. Üç ayda kımıldarsa erkek çocuğudur. Bitti. Ne 150 lira para verecek. Yüz elli lira Bizim kumbarayı at da kirayı verelim. <gülüyor> Nedir fuzulyelere gidip de kliniklerde dolaşıyorsunuz ya. Fuzulyelere kendini göstermesin bayanla kimse ya. Zarret olunca ancak doktor bakabiliyor. Eften büften şeyle ne olacak? Hayırlısını iste hayırlısını. Evvela, önce niyetin güzel olsun. Tertemiz bir hayat yaşa ki Allah hayırlı evlat versin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Bak gani, zengin. Efendimiz çok der bunu yani. Ay, kainatta bir kum tanesi kimsenin yok ha. Hepsi Allah. Ya. kimsenin yok. Herkes bunu bırakacak. Ya. Kabirdekilere bakmış ki sorun ne zenginler geldi geçti değil mi? Hiçbir şey götüremediler. Hepsi Allah'ındır Yani <gülüyor> İn endakum min sultanin bihaza. Bu dediğinize dair bir deliliniz yanınızda yok ey kafirler. Allah'ın oğlu yok, kızı yok, karısı yok, eşi yok. Bu iddianız boş. Değil hoş. Batıl. Tekûlûne alellâhim mâla te'alemûn Bilmediğiniz şeyi Allah mı? Allah hakkında mı söylüyorsunuz ya? Kafadan atmayın. Allah'ın hakkında konuşmak için çok büyük bilgi lazım. Golde ey Habibim onlara karşı İnnellezîne yefterûn Allah-u Teala'ya yalanı iftira edenler var ya çocuğu vardır, karısı vardır, ortağı vardır deyip böyle Allah'a yalan şeyleri isnat edenler var ya onlar felah bulmayacaklar paçayı kurtaramayacaklar asla ve asla işleri düz gitmeyecek e hoca adamlar havada uçuyorlar zenginlik bol öyle mi? o dünyada biraz meta mefaatlenmedir 10 sene 20 sene 50 sene 90 sene 100 sene Al da oyalan demektir diyor Cenab-ı Hak o manada. Sün <Sessizlik> sonra hepsinin döneceği varacağı yer bizedir. Herkes ölecek. Kölü nefsin zaykatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Ölüm şerbetini içecektir. Cenab-ı Hak bize o tatlı tatlı kolay gelsin inşallah. Ya o kâfirlere ne zor biliyor musun? Her kılının dibinden çekip çekip bırakıyorlar kamçılarla vuruyorlar, gırtlağını sıkıyorlar ya. demek ki dünyadaki hayatlarına aldanmayın bu geçici bir şeydir çok az bir menfaattir aynı yeşillik, baharda yeşillik oluyor yazın sonbaharda hop dökülüp gidiyor bitti, bu kadar bile değil aslında zaten ahirette diyecek ki ne kadar kaldınız bir gün veya yarım gün o kadar az gelecek bize ha? çünkü ahiretin uzunluğuna göre dünya çok az gelecek, zaten öyledir Sünmenüzeye kohum, sonra onlara tattırırız el -azabe şedide, en şiddetli azabı. Bak dünyada azap, onların ölümü, bölümü savaşlar, depremler çok hafif bir azaptır. Azıl azap ahirette niye, için bir kianu, yekfurun, küfreder oldukları için, kafir oldukları için, Allah'ın ayetlerine, hükümlerine karşı itiraz ettikleri için cennet onlara en şiddetli cehennemi ebedi olarak onları hazırladı. Cehennem böyle kafirler için azlanmıştır. İddettil kafirin. Müslüman orada ne işi var? Günaha kadar yanacak. Şefaat olmasa yanacak. Şefaat olursa kurtulur. Şefaat haktır. Beş türlü beş kısım şefaat var. Kimisi cehenneme girip hemen çıkacak. Kimisi biraz kalacak. Kimisi yedi bin sene sonra çıkacak. Ya. Kimisinin eşit, sevap eşit olduğu halde Cenab-ı Hak bir vesileyle bir şefaatle onu kurtaracak. Bunlar var. Nebis Aleyhisselam Böyledir ki size bir takım şeyleri haber vereyim ki Nuh aleyhisselam bunları oğullarına söylemişti oğluna. Yabuna evladım, Amr'uce Emre'ni ve Emre'ni sana iki şey emrediyorum iki şeyden yasaklıyorum. Amr kentakule la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok, tek oldu halde hiçbir otorite yoktur. Te. sema ard fi kefetin yer gök bir kefeye terazinin bir gözüne konsa ve la ilahe illallah da fi kefetin, diğer kefe diğer gözü konsa la rudgeha la ilahe illallah elbette o la ilahe illallah tarafı ağır gelir eden Allah'tan bahsediyor. ya ve amunuk entekule subhanallah ve hamdihi, bak geldi subhanallah ve hamdihi demeni sana emrediyorum, fe inna salatul melaketi, bu meleklerin salatıdır, duasıdır, ve duaul halkı, mağlukatın duasıdır ve beha yurza kul halk bu sebeple halka rızıklar veriliyor görüyor musunuz bu tesbihler ne yapıyor Rızkı bollaştırıyor. Ve na ki en la tüşrik billahi şeyen seni yasaklıyorum sakın Allahu Teala hiçbir şey ortak koşma. Ve ne men aşikebilley fakat haram cennete kim Allah'a şirk koşarsa Allah Teala ona cenneti haram kılar müşriklere cennet yok kafirler de müşrik zaten hepsi. Ve ki anil kibri ''Ve de seni kibirden men ediyorum.'' ''Feynnehâden la yedhûlül cennete ve fi kalbîm iskâle hâbbetî min hârdelîm min kibrin ''Bir kişinin kalbinde hardal tanesi kadar kibir varsa o cennete giremez.'' Ya arkadaşlar, burada şu izah vardır. Allah-u Teala onu cennete sokmak istiyorsa, imanı varsa, kalbinden kibri soyup alıp çıkarır de sokar. Kibirli halde cennete girilmez. Kibir cennete yakışmaz. Cezasını çeker veya affedilir veya temizlenir. Bu manada. Ama burada bahsedilen kibirde, kibir de kâfirlerin kibri olduğu için o da zaten bellidir. Çünkü iman etmemesi kibirden dolayıdır. O yüzden o cennete giremez. Başka bir hafta, kim namazı kasten terk ederse o fakat çefere Yani namazın farziyetini kabul etmezse kafir olur. Kılacağım diye terk ederse büyük günahkar oluyor. İnşallah kılsın kazarsın. Hiç kılmayacağım diye kılmazsa o da çok tehlikeli. O yüzden işte dört mezhepte ihtilaf var. Hanefi mezhebinde bunu hapse karlar kadar güzel de döerler. Öldürmezler. Uyansın diye. Diğer mezheplerde onun işini bitiriyorlar ha. Bir de diyorlar ki Hanefi mezhebi zorlar. Nese zor bir adam? Hayatını kurtarıyor. Ya, daha çok böyle kolayta vardır Hanefi mezhebinde. Bilmeyen konuşur tabi. Haczev'de birrul valideyn, yezi tu <gülüyor> umri. Ana babaya iyilik ömrü artırır. Kayınvalide de öyle, kayınvalide de öyle kayınhal dedi der ha. Hani kayınvalide, kayınpeder olsun onlar da Anavamız yerindedir. Onlar da iyilik aynı şekildedir ha. Mecbur değilim. Mecbur mecburiyet bırak şimdi. Mecburiyet konuşmuyoruz. İnsanlı konuşuyoruz, Müslümanlı konuşuyoruz. Ya bugün okuyacağım hadis-i şerifte Hatice validemiz bir tas şerbet getirmekle cennette bir köşk kazandı biliyor musun? Allah'ın selamını kazandı. Ya. O yüzden hanımlar beylerine hürmet etsin, tazemesini. Hanım işe gitti, nasıl olacak? Patrona hizmet ediyor. Ondan bahsetmiyorum ben. Ben Müslüman, iffetli, terbiyeli, Allah'ını seven, peygamberini seven, efendim sahibim, hanımlarını seven, kızlarını seven, evliyavulları seven hanımlardan bahsediyoruz. Onlar eğer öyle sevgileri sağlamışsa, evlatları da öyle olur inşallah. Kocalar da aynı şekilde hanımlara ara sıra hediye alın bütçenize göre... Ben rahmet babam hiç eve boş gelmezdi ha. İlla bir şey alırdı. Biz yapamıyoruz bunu ama onlar eskiden öyleydi. Hiç boş gelmezdiler. Ya ekmek getirir, ya bir şey getirir, ya meyve getirir. Şimdi torunlar öyle değil mi? İlla bir şey bekliyorlar. Yani hediyeleşmek sevgiyi, muhabbeti artırır. Demek ki ana babaya iyilik ömrü uzatır. Yalan, rızkı kısaltır. Belki bu yan kusur rızka. Ve dua yarıddül kada. da kazayı geri çevirir. Dua belayı geri çevir. Nasıl yani? cenab Hak onu kesin yazmışsa çevrilmez. Onu şartlı yazmıştır. Sadakayı verirsen, dua edersen değiştirilebilir diye yazmıştır. O şekilde yaparsan değiştirir. Gene Allah'ın ilmindedir. Allah'ın ilminden çıkmaz. Demek ki yalan, bereketi silip atıyor. O yüzden rızık ne oluyor? Nofsanlaşıyor. Ya yalancının mumu yasilebilir kadar bile yanmaz ha. Yani rızkı noksanlaştıran şeylerin en başında yalancılık geliyor. Müşteriye yalan dersin, etrafında insanla yalan dersin. Bu ne insanın rızkını azaltır. Evet arkadaşlar. Kısaca dersimizin ayetleri bu kadar. Şimdi okuduğumuz şirketleri okuyayım. Ondan sonra vakit ilerledi bayağı. Anca bir radıyallahu anh ihtezletil arşu Li Mevti Sadibni Arş Arş-ı Âle var ya. Tefirvatın işte, afar, izzeti Arş-ı Rahman. Rahman'ın arşı Li Mevti Sadibni Maaz, Sadu Maaz Ubiyü Asabın vefatından dolayı arş titredi. ayet-i Eee. Ahtermede Cenabı kafirleri Sin Firavun için ne buyuruyor Sanılır. Fema beket aleyhim semav Yer gök onlar için ağlamadı. Ya yer gök kâfirler ağlamaz, yas tutmaz müminlere ağlar. Üzülür. Annesi radıyallahu anh inna allâ en ekra aleyke lem yekünillezi keferu. Değil mi sana buyuruyor ki ey übey! allah Teala bana emretti ki übey kuluma lem yekünillezi keferu. Beyine suresi. Onu oku. Diyor ki sen mani benim ismi söyledim ya Resulallah. Kale nam evet. Bunun üzerine febekâ ağladı o kurra olan sahabe radıyallahu anh. Asab ı Şirah'ın böyleydi arkadaşlar. Bak kurra. O ayetleri yazan kim? Vay katibi. O da kim? Muavi aradıyor lan. Adam bunu sevmiyor. Bak bak bak bak. bak. Kimi sevmiyorsun? Efendimiz Aleyhisselam'a gelen vahiy yazan biraderini sevmiyorsun ha. Yanmışsın sen yanmışsın. Allah hidayet versin. Onları sevmeyen mümin olamaz. Nifak nifak münafıklıktır. Efendimiz Aleyhisselam'ı seven asabın tamamını sevecek. Aralarında derece farklı var, o ayrı şey. Asabın tamamını sevmeyen imanın kemaline ulaşamaz. Ehl-i beyt, ashab-ı kiram, i beşere, dört halife Efendimiz hanımları, hepsinin sevgisi topla, ehl-i sünnette cem oluyor. Kısım kısım sevgilerde tabii farklı olabilir, meşreb farklı olabilir. Ama birini seviyorum deyip de öbürünü aleyhine atamazsın ha. Sadece ehl-i beyt sevip deyip de adam aslında onları da sevmiyor. Hz. buyurmuş? Ebu Ömer'i benden üstün beni onlardan üstün tutmayın. Kim beni Ebu Bekir Ömer'den üstün tutsa onu döverem. İftirazların dövdüğü gibi 80 sopayla döverem diyor. Ya, onlar birbirlerine karşı tazimliydi, hürmetliydi. an bir Nebi-i kal etâ en-ni etâ Cibriyülü <gülüyor> en-nebiyasallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsallâsall Cebra'sam ne bilsamse geldi fekale ya Resulullah ey Allah'ın Resulü hazi Hadice tu şu gelen Hadicedir. Ha cevaldeniz. Demek ki Mekke'de olmuş bu olay. Hicret önce. Kad etet nahainun fi idamun et taamun ve sherabun. Geliyor beraberinde bir kap barisinde yiyecek bir şey var veya bir içecek var. Bir tas herhalde bal şerbeti vardı. Bir tas ile geliyordu. Fezaiyet et ki o sana gelince ya Resulullah akra aleyhisselam min rabbiha Rabbisinden ona selam oku. Selam söyle. Ve minni ve benden de ona selam söyle. Cebra selam görüyor musunuz ya? Ne acayip. Ya Rabbi. O dostlarına bizi kavuştur. Onların şefaatine bizi kavuştur. Ya Rabbi el Görüyor musunuz? Ne manzara. Ya. Neyle ve beşirha onu müjdele. bir beytin fil cennetin min kasabin. La sakabe fihi ve la nasaba. Öyle bir köşk ona var ki cennette. içinde yorgunluk yok. Darlık, zorluk, gürültü patırtı yok. Sükunet üzere olan bir köşk onun için hazırlanmış. Neden? Efendisine, beyine bir tas bal şerbeti getirmiş. Su getirmiş. Ya arkadaşlar. işte hanımların kocasına hizmetinin değeri. Babasına, kayınpederine veya bir sıkıntı olan kişiye yapılan hizmet boşa gitmez. Korkma. Kocana hizmetmiyorsun. Gidiyorsun 10 kilometre yukarıda, 10 bin metre yukarıda uçakta 100-200 tane erkeğe meşrubat dağıtıyor. Hostes hanımefendi. Gecenin ikisinde, üçünde. kimseni gönderdi oraya? Maaş alacak. Hürriyet var, hürriyet. Ne konuşuyorsun hoca? Hürriyet var. Nereye kadar o hürriyet? Uçağın pili bitince o şeyi, benzini o zaman timtik inersin aşağıya. O zaman görsün gününü. Ya, şimdi rahat yaşamanın faturası sonra çıkar bu hayat bu rahatlık bu hayat bizi aldatmasın bu dünyaya böyle meyletmeyelim dünyacılara dünyanın süsüne parasına meyletmeyelim elden çıkacak olan şeyi kafaya takma yahu Çırhan Sarayı Dolmabalıkçı Sarayı ne olsa yine içinden çıkacaksın bak çıktı sahipleri gitti ya o halde bu cennetteki yerini hazırla oralara elde et. Kuşluk namazı kılarsan altında ve gümüşten yapılan bir köşk veriliyor. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve la ilahe ve la ilahe illallah dersen büyük bir ağaç dikiliyor ki o kadar büyük ki gölgesinin altında süvari aylarca koşuyor gölgesini bitiremiyor. Onları kazanmak dururken ne işin var? Kurbağalı gölleri dolaşıyorsun ya. Hani ıbni Abbas radiyallahu anhüma ve fi dâhdâhin minnarin. eee Gördün mü sen? Ebu talip cehennemden bir ateş içindeydi ve levleene ben olmasaydım bu Efendimiz Aleyhisselam lekihane fitterkil esmeline na cehennem en aşağı çukuruna yuvarlanacaktı. Topuklarına kadar ateşe patmış Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaati. Bak Ebu e bu talibe de şefaati var. Gördün mü sen? Çok ona hizmet mişti ondan. Şimdi arkadaşlar adam ben duydum ya yani bana mail attılar o adam böyle böyle konuşuyor ismi lazım isim biliyorsunuz i̇sim şimdi terhiste bir kaide var o diyor o deyip bırakıyor lanetli diyor mesela o diyor lanetli kim şeytan ağzına onu almasın müslüdüyleyhin lafzını ağzına almasın ne almasın tiksin misin ne adalacağız adam ağzımıza adamda ehlullah'a Allah dostlarına mezheplere şey yoksa yok ki hanefi yanlış diyor şafi yanlış diyor Pus. 60 gitmiş bir adam. Biz şimdi size konuşuyoruz. Size beni dinleyin. Tasavvuf erbabı, enü sünnet, tevessülü kabul eden, şefaati kabul eden, himmet istemesini becerebilen. Burada itikadımız nasıl olacak? Bu bir aslında itikad konusu değil ya. Bunu şimdi ne yaptılar? Karıştırıp karıştırıp kıya bizim yanlışta olduğumuzu söylüyorlar. Bu kadar kitaplar boşama yazıyor bunu ya. nice belalar çekmiş? büyükler. Onlar niye peki bir şey dememişler? Demek ki her zatın kendi haline göre durumu vardır. Kimisi imdat istemiş, kimisi istememiş. Bunlar kademe kademe, merhale, merhale şeylerdir. Bunlar Allahu Teala hatırlı kullardır. Kaderde yazan şey, bir şey değişmez. Kesin mübrem yazılmışsa. Muhallak yazılmışsa Allahu Teala onu bir şeye bağlamışsa o şey olduğu zaman meydana gelir. Düğmeye basmak gibi. Düğmeye basıldığı zaman lamba yanıyorsa gidip basmak lazım kendi kendine yanıyorsa otomatikse o zaman oradan geçersin yanar. Bunun gibi şey, şeylerde yani Cenab-ı Hak bazı şeyleri kesin bir şeye bağlamışsa onu kimse değiştiremez. Bak, Efendimiz Aleyhisselam dişi şehit oldu. Savaşta darbe ediler. Nebiliğim hizmet etti. Vatanından çıktı. Bir sürü sıkıntı. Bunlar Allah-u Teala'nın dostlarına ikramıdır. Bu tem ne oluyor? Siz ben etmiyorum Cenab-ı Hak. Ki insanlara örnek olsun. Şimdi Şura Suresi 194. ayette ne bakıyor? اِنَّ الَّذِينَ min مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka teduneye dua ettiğiniz diye manada değil ibadet ettiğiniz şeyler var ya o putlar, şu müşrikler onlara ibadet ediyorlardı onların önünde secde ediyorlardı onlar, onlar da ibadun emsalik. sizin gibi onlar da kullardır onlar da Allah'ın mahluk değil mi? evet onlara dua edin bakalım onlara çağırın bakalım buradaki de çağırma manasında olabilir Felesteji size kimse cevapsınlar. Madem ki öyle çağırıyorsunuz, çağırın bakalım gelsinler. Madem ki ona ibadet ediyorsunuz, hadi bakalım sizin ibadetize karşılık versinler. İnküdum sağlığın eğer doğruysanız ey müşrikler bu ayetler müjde sizin geldi. Elüm erzülün yemşüne biha. Onların ayakları mı var ki yürüsünler? Putların hiçbir şeyi yok. Emlüm eydin yaptı şunu biha. Onların eli mi var ki tutsunlar? Yok. Emlüm ayyunun yuksunu biha. Onların gözü var ki görsünler? Yok. Hemlüm <gülüyor> ağzanı Yesmaniya. İşitecekler iş kulaklarım var ikisine. Yok. O halde kuldik yavrum. Ud'u şurayaküm. O putlarınızı o ortak tanıdığınız şeyleri çağırın bakalım. Sümmet ki duni bana hile yapın, hile kurun da fela tunzirin bana fırsat vermeyin. Yapın bakalım haydi. Ben Rabbime güvendim ayet devamında. Ben Rabbime güvendim diyor. Cenabı onu koruyor. Bak. İnne veliyallahul lezi nezelek tabe ve'l salihin. Benim dostum benim Allah'tır. O kitabı indirdi. O salihleri korur, onlara yardım eder diyerek mevlaya güvendik onlara. Burada ne diyor tefsirde? Evet. <gülüyor> İnne tettun ey dua, ey dua un ibadet, ibadettir. Ey müşrikin, hüm onlar ibadu emsalittim. Ey memlükün elillay, Allah'ın mülkleridir. Allah Malikuhum keman tüm memlükün elillay merbubun, siz Allah'ın mülkü olduğunuz gibi onlar da Allah'ın mülküdür. Demek ki o ibadetün diye almış tefsir Bak doğaçlı burada dua yani gidip de putlara dua ediyorlardı. Ama önce onlara secde ediyorlardı. Onları ilah kabul etmişlerdi. Bu mana ne demektir? Şirktir, küfürdür. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Şimdi tevessül edilmesini kabul etmeyenler Delil diye bir şey ortaya getiriyorlar. İşte bu ayet okuyorlar. Başka da ayet okur. Mesela dua kelimesini alıyorlar. Bu çağrma ibadettir. Ölülerde tevecüt etmek, onlara seslenmek, onlardan bir şey istemek yani dua olacağından bu ölülere yapılan bir tür ibadet olmuş olur diyorlar. Bak soru bu. de Allah'la beraber hiçbir kimseyi ibadet etme ayeti var. Ayet yerimenden adresini de vereyim size. Ahkaf suresi herhalde beşinci ayet. Allah bırakarak kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan ve kendilerine yapılan dualardan gafil olan haber olmayanlara al, ibadet eden kimselerden daha şaşkın kim olabilir? Olamaz. Bu işte Ahkaf suresi beşinci ayet. Allah'ın dışındaki sana fayda da veremeyecek, zarar da veremeyecek şeylere ibadet etme. Bu ayet yerime Yunus suresi yüz ayet. Ondan başkasına dua, ibadet ettikleriniz Kurma çekirdiğiniz zarı kadar bir şeye, yani hiçbir şeye malik olamazlar. Onlara dua ederseniz, duanızı duyamacaklardır Bu ayet kerime, Fatır suresi 13-14 ayetler. O halde Allah'la beraber bir başka ilaha dua et, etme, ibadet etme. Bu ayette, şuara suresi 213. Şimdi okuduğum ayetin öncesi oluyor. Sonrası oluyor. Şimdi bu ayetler var. Burada dua etme, putlara, hiç faydası olmayan şeylere, Yallarma yakarma, dua etme ayetleri okuyorlar. Bir. Dua ibadetin ta kendisidir. Hadis-i şerif var. Dua ibadetin ilidir, mihıdır. Hadis-i şerif var. Bu vasıflar Allahu Teala'dan başkasına dua edilmeyeceğini, yani onların çağır, onların çağrılmaya şey gösteriyor diye ne diyorlar? Siz gidiyorsunuz şeyhlere, onlardan dua istiyorsunuz. Gidiyorsunuz kabreye, oradan dua istiyorsunuz, dua ediyorsunuz. Demek sizin işiniz müşriklere benziyor diyorlar. Bu şekilde yaparsanız müşrik olsun demek istiyorlar ha. Öyle diyor adam da. Yok ya, öyle mi ya? Cevap, bu makale yazan Hoca kardeşimiz, Hüseyin Avrupa Hocamız. Bunlar diyor, yine koyu cahil olmalarının yanında, aynı zamanda da kıt anlayışı kimseledir. Evet, biz bu ayet ve hadislerle, hadislerle iman ediyoruz Ayettir. Yeni sebeplerinin husus olmasının, ifade ettiği mananın umum olmasına da engel olmadığını kabul ediyoruz. Aksine kabul ediyoruz. Yani demek ki bu ayetler, müşriklere gelse bile genel manada aynı şirki yapıp da pereslere putluğa, putçuluğa yanaşan kim varsa hepsini içine alır. Genel manası da budur. Ancak bu ayetlerin dualarında tevessül, aracı ve istigase yardım edenleri içine almadığını söylüyoruz. Bizim yaptığımız dua, tevessül, yardım istemeyi meselesi buraya girmez. Ya, niye? Zira çeşitli manalar gelen dua lafzı bu ayetlerde ibadet manasındadır. Demin söylediğimiz gibi Allah'tan başkasına dua eden yani burada ibadet eden demektir. Çünkü müşrik. Müşrikler ne yapıyorlardı? Gidiyordu heykelin karşısına ondan önüne yatıyordu, secde ediyordu. Kura çekiyordu. Ona yalvarıp yakarıyordu. Ondan bir şey istiyordu. Ama ona secde ediyordu. Bunlar bizim ilahımız diyordu. Bunlar bizi allah Teala'nın yanında bize yardım edecek diyorlardı. allah Teala böyle bir şey yapmadım diyor ben. Ben böyle bir şey tanımıyorum diyor cenab müşriklerin yaptığı bu iş ibadet idi. O manadadır. Tevessül sünnetini kabul eden müminler ise bizler sadece Allah'u Zelle Celaluhu'ya ibadet ederiz. İçinizde Allah'tan başka ibadet var mı? Haşa. Onun bir yeren zaten hiçbir kabul değil. O dinden çıkmıştır. Allah'tan başkasına secdeden var mı sizde? Allah'tan başkasına rükû eden var mı sizde yahu? Asla ve kat'a böyle bir şey olur mu? İman olmaktan sonra namazın niyazın ne işe yarar? Bizi böyle karıştıran adamlar demek ne kadar ahmak ki karşısındaki insana nasıl bakıyor. Hiçbir tasavvuf erbabı, tevessül erbabı Allah'tan gayrısına ibadet etmez, edemez. Onlar içinde nebileri ve velileri ilah edilen kimse yok. Hiçbir tasavvuf erbabı şeyhine ilah demiş mi? Var mı öyle bir kayıt bir yerde? Asla ve kata olmaz böyle bir şey. Ki bu ayetler onları da içine alsın. O zaman buradaki pas edilen ayetteki redd tasavvur babını içine almaz. Tevessül babını içine almaz. O müşriklerle alakalı. Onların ibadeti hak eden kimseler olduklarına, herhangi bir şey yarattıklarına, herhangi bir fayda ve zararı bizzat vereceklerine inanmazlar. Bizzat bizzat müşrikin bizzat bir şeyin sana direkt fayda vereceğine inanan içimizde var mı bir inanan kimse? Hayır. Allahu Teala'nın verdiğiyle, yardımıyla. Ben çok söyledim mevzu felsefesinde. Mahmut parmağını dahi kıpırdatamaz. Elinde bir şey yok. Her zaman bunu söyler. Ma Allahu Teala dilediğine dilediği şeyi yaptırır. Sen Allah'tan istiyorsun. Bir şey karıştırmayalım. Bak bunlar tamamen şey karıştırmışlar. Kendileri ters bakıyorlar. Ters baktıkları şeyi bize yamatmaya çalışıyorlar ama Allah Teala onların onu ağızlarına tıkayacak inşallah. Demek ki o tasavvuf babı, tevessül babı Allah'tan başka kimseye iyi ibadete hak layık görmez hiç kimsenin bir şey yarattığına inanmaz hiçbir şeyin fayda direkt fayda ve zarar vermesini kabul etmeyiz ilaç fayda veriyorsa şifa tanır diyorsun öyle değil mi? doktora gidiyorsun doktor mu sana şifa veriyor? Allah'tan onların sadece Allah'u Celle Celaluhu'nun kulları olduklarına kabirlerini ziyaret etmek ve kendileriyle tevessül etmekle sadece onlarla bereketleneceklerine vesileleriyle isteklerine ulaşacak, ulaşacaklarına Allah'u Celle Celaluhu'nun has tostları olduklarına vesile ve bereketleriyle allah Teala Celle kullara rahmet edeceğine ve onlara istediklerini vereceğine inanırız. Öyle değil mi? Gittin Eyv sultanızlarına. Niye gittin? Ya Rabbi, bu zat senin Habibinin dostudur. Senin yolunda hayatını feda etmiştir. Bunun hürmetini bize ver. Demiş oluyorsun. Daha gayet güzel. Allah bu ara gelsin. Devam et. Tevessül ve istigaseyi şirk kabul eden cahil ve gerizekalılar diyor makale yazan Hoca Efendi. Bu sizin mazeretiniz müşriklerinin putlara ibadet ederken ileri sürdükleri mazeretlerin ta kendisi aslında. Onlar da biz putlara bizi allah Teala'ya yanaştırması için ibadet ediyoruz, ibadet, ibadet ediyoruz diyorlar onlar. Putların bir şey yaptıklarına inanmıyorlardı. Aksine yaratılanları yaratanın allah Teala olduğuna inanırlardı. Bunun böyle olduğuna yemin olsun ki şayet onlara gökleri yeri kimin yarattığını, güneş-i ve ayı kimin yarattığı yarattığını sorarsan, kimsin sizin emrinizi müsağır kıldı sorarsan, ne derler? Elbette kesinlikle Allah yarattı derler. Yemin olsun ki şahit onlara gökleri ve yeri kimi yarattığını soracak olsan elbette kesinlikle Allah yarattı diyeceklerdir. İşte bu ayetler gösteriyor ki demek müşükler müşrikler aslında yaratıcının Allah olduğunu biliyorlardı. Ama putlarını da bu işe ortak koşmaya çalışıyorlardı. Demek ki bu adamların haline bakılarak Onların halini bize kıyaslayan bu ahmaklar çok yanlış bir kıyas yapmışlardır. Kıyas mal fariktir. Kıyas tak Bir kere müşrikler putları ilah. Yani mabud kabul etmişlerdir. Oysa müminler Allah'tan başka ilah tanımaz. Biz günde 5000 defa kimi kardeşlerimiz on bin defa, kimi kardeşlerimiz 70000 bin defa la ilah ilah diyor ya. Allah'tan başka ilah yok diyor. Ve onu her zerresini işlemeye çalışıyor. Adam kalkmış bize ne diyor. O ilah et kendilerine Kabe'ye doğru bana ibadet edin de dediğinde biz Kabe'ye dönünce taşa mı döndük? Taşa mı ibadettik? ettik? Hayır. Allahu Teala o tarafa emrettizi dönüyoruz. Evet taşa doğru dönüyoruz ama o döndüğümüz taraf Allah'ın emri olduğu için ibadet Allah oluyor. Mesela ölüyü koyduk önümüze. Cenaze namazı kılacağız. Önümüzde adam var. Adama mı kılıyoruz namazı? Allah'a kılıyoruz. Emir öyle. Ya şurada otursan mesela sen onun önünde namaz kılsan Namazın o adama mıdır yoksa Allah'a mıdır? Adam yüzünü sana dönerse mekruhtur bak. Gene de kitap ona mekruh diyor, müşrik demiyor. Yanlış. Yanını dönsün, sırtını dönsün. Öyle oldu halde gene ibadet Allah'adır. Ya. Mürşide bakıp da benim için Allah'a dua dediğin zaman ne zararı var yahu? Alime yüzüne bakma ibadet değil mi? Allahu Teala insana doğru dönerek ibadet edin deseydi ne olacaktı? O zaman da öyle yapacaktık. Allah Teala taşa dönün dedi, Kabe'ye dönün dedi. Kabe'ye dönüyoruz. Tebellive sege, şatr <gülüyor> ıl Haram. O'na dönüyoruz. Ama Allahu Teala emretmediği halde kafasına göre ibadet yapmaya çalışan kişi, kafasına göre bir şey çıkaran kişi o sapıktır. Onlar sözümüzden hariçtir. Müşrikler putlarını, putlarının ibadeti hak ettikleri yerlerdi. Öyle değil mi? Onlar niye putlara tapınıyorlar? İbadeti layıkdı diye tapınıyorlardı. Ama müminler Nebilerin de velilerin de ibadet edilmeye hak ettiğine asla inanmaz. Nebi de veli de hepsinedir kuldur. Onlar kul. Allahu Teala Halıktır, ilahdır. Müşrikler ilahlarına bilfiil ibadet ettiler. Müminler ise tevessül ettikleri kimselere asla ibadetmez, dua eder. Tevessül ibadet olsaydı, yukarıdaki ayetleri getir efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve arkadaşları radıyallahu anh de onları da o zaman şiklikle etmemiz gerekecekti aşağı çünkü teravih etmeyi bizzat bazen bazen caiz gördü bazen de emretti. Ondan konuş gelecek. Ve bu dediğimiz olayların nakleden bir sürü kitap, asil kitaplar var ve tefsirler var, muhaddisler var. Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nese'yi İbn Mace, Darimi, İbnu Hüzeyme, İbnu Hibban, Tabarani, Müzzir, İbn Mizziz, Sübki, Kurtubi, Nevevi bir sürü eserin sahipleri tevessülü güzel görüyor ve makbul görüyor, müstahap görüyor ve asla ve kata tevessül ibadet etmek demek değildir diyorlar bunlar bunu dedi de yani şimdi çıkmış bir tane başı açık, akıl kaçık profesör kırtlağında bir kravat, eşek kuyruğu gibi, oradan bağlanmış Amerika'ya konuşuyor ha önce o imanı düzelsin, önce İsa geleceğini geleceğine inansın önce rejim hükmünü kabul etsin Efendimiz senin beyan ettiği tatbik ettiği bir hükmü adam kabul etmiyorsa o ne olur, onun sözü dinlenmez ki o önce kendini düzelsin. Konuyu devam ettireceğiz. Daha önce ikinci, ikinci sahipe gelebildik de. Size ben şimdi o işle alakalı kitabı göstereceğim. Bak, bundan 150-180 sene evvel bizim gibi düşünen, bize acıyan, bizim gibi tasavvuf ve tevessül erbabını kayran alimlerden bir tanesi Allah rahmet eylesin bir kitap yazmış fakat şimdi Vehhabiler, Selefiyet taifesi o kitaba şiddetli karşı hatta Hazreti Arabistan'a bir dönem sokmuyorlardı ne sokarlar ne Mevlüt-i Şerif kitabını sokarlar ne benim tasavvuf kitaplarını sokmazlardı Delaylı Hayrat mesela Dela'il-i Hayrat kitabı salavat var onda. Onu dahi Arabistan'a sokmuyorlarmış. Yasak. Niye yasak? Kafana göre salavat okuyorsun diyor. Efendim sallallahu aleyhi hakkında salavat da ona salat ediyorsun. Onu dayadan kabul etmiyor. Allah onların şerrinden ümmeti muhafaza etsin. Kamerayı arkadaş şöyle bir tut bakalım. Kameramancık arkadaşım, kardeşim. Şunu şöyle bir çek bakalım, bak. Duyuyor musun beni? Şunu şöyle göster, kitabın başı. Pakistan'da basılmış. Müellifi et tevessül ve ahkamuhu ve envahu tehlif el imam, el fakih, el muhaddis hem fakih, hem muhaddis eşe-i muhammed Abid es senedi, el ensari Muhammed es Senedi El Ensari Ensarı kiramdan geliyorum nesli. Reisi ulema el medinetil münevvere fi asrihi 1190, Hicri 1190 bundan yani 300 sene evvel 280 sene yani 180 sene evvel yaşamış herhalde. O zamanki Medine-i Münevi Alimlerin reisi, Fahmet Teala er bu zat, bu kitabı yazmış. İçine ne yazmış? Tevessül, teberrük, imdat, himmet, isteme. Hepsini ait kelimeler, kerimeler, getirerek beyan etmiş. Şimdi buradan kitabın başında başlarken bile o şeyleri koyuyor. Bu muhaliflerin inadına yani. Demek ki onlar konuşuyor ya. Ve vesselam ala ve mevlana ves vesiletuna. Bak, seyyidimiz, efendimiz, dostumuz ve vesîletun vesilemiz olan Fettârein Hicranda vesilemiz olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e olsun. O ne diyor? Allah'ım be hakkı Nebî'lîke. Alçık bu. Ey Allah'ım nebin hakkı için, nebinin hürmetine ve el-enbiyâ'llezîne min e peygamberlerin hakkı için, hakkıyla, hürmetiyle yüzü su hürmetine diyorsun. Ya yani buradan çıkıyor işte. İkrî ümmi, ümmî ümmi, Annemden sonra annem olan şu Fatıma'yı, Hasan'ın annesidir o. Ajan vefat etti zaman buyurmuş. Onu affet, mağfiret et. ki Rahim'in sen merhamet edenlerin en merhametlisin Ya Bu Taberani bunu Evsat'ta etmiş. Hadis rakam 191. Ya. Cevberde yazmış. E, 24. Tüz, 251. Ebu Nuaym Hilye'de 121. Ya, bundan haber yok mu? Olmaz olur mu? O var haberi var da adam tanımı inkar düştü Adam bir yerden tütürmüş. Demek ki Peygamberin hakkıyla Peygamberin hakkıyla yani yüzü suyu hürmetine dediğimiz şey buradan çıkıyor. İstenir. Nebisane istemiş. Başka bir rivayet Allah meyni esel ki bir hakkı saileyin aleyke senden isteyenlerin hakkıyla sen istiyorum. Bak sana dua edip de sen istendin hakkı için esel ki bir hakkım memşaya haza şu önümde yürüyenler hakkı için. Yani Allahu Teala'na hatır olan kullar hakkı için seni istiyorum. Bu da cer. Bu da İbn Mace bunu rivayet 778. numara. Başka bir vak'a: İza arada ha dokum gavsen sizden birisi gavs <gülüyor> imdat sizi <İstediği> zaman ve ve bir aradın lesi bi Hiç tanıdığı kimse bulunmayan bir arazide, bir ıssız yerde kalmışsın. Korktun, ürktün. Bir imdat, bir gavs sizi zaman öyle kul dersin. Ya ibadallah ey Allah kulları bana yardım edin. Bana imdad edin. Bak imdat var mıymış? Ya ibadallah ey Allah kulları ergisuni bana imdad edin diye böyle nidansın. Ya fe'ne Allah'a fe'ne ibaden şu Allah'ın kulları var ki adamlar var ki la onları görmüyoruz. Ya. bu da Taberani Kebir'de 18. bölüm 118 117-118 numarada bölümlerde hadis 4, 290 numarasında bunu rivayet etmiş. Bunları bu mukaddemesine koymuş. Neden? Muhariflere buradan giriş yapıyor. İşte bunu diyen zat üzerine salat selam olsun. Aline, eshabına ve tabirlerine salat selam olsun. Şimdi burada diyor ki bir soru var. Soruyorlar. Yani İnsanlar peygamberlere salihlere teves ettiği zaman buna şirk diyen çıktı, bidat diyen çıktı bunlar böyle konuşuyorlar eğer sünnetin selef salihinin icmasını reddediyorlar mezhebi imamlarını aleyhi konuşuyorlar bunlara karşı nasıl cevap vereceğiz diye dertleniyor, hayflanıyor böylece kitabın girişini geçelim de ben size asıl konudan birkaç şey aktarayım çabucak vakit iyice geçti Eslem'den bahsediyor. Soru soran kişi diyor ki Fakat veraza'sul fi cevaz-ı istigazeti katabi bir eğisu ni yar Yani istigaze imdat demek. Ve yar bana imdat et demek. Bunun cevazı, ''Meanel mütekellimi biha fil medineti, fil münevvereti, ev harca.'' Bunu söyleyen kişi, medine-i münevvereti, Efendimiz'in huzurundadır veya uzaktadır. Bu şimdi, bil cevaz eğer feynkile bilcevaz, Ebu Çağiz ise, ''Felhaza yakta su bir Hazreti Risalet.'' Efendimiz Hazreti'nin huzuruna mı aittir bu? ''Em ya'mu külle veliyin fi akhtaril artık.'' Sırf Efendimiz Hazreti'nin zatına mı aittir, yoksa yeryüzünde bulunan diğer velileri mi aittir? ''Keyn yukale ya seyyidi abdülkadir celani, e gizni, ya Mevla-i havacen nakşiben bana imdat et ya Abdülkadir Gelen bana yardım et gibi sözler uzakta olan veliler onlar hakkında denir mi? Veya zorda darda kaldın, oradan kurtulmak için imdat istemek. Bunların yönleri. Çünkü diyor şefaat ahirette olacak dünyada bu iş var mı? Sorbaya bayağı kapsıyor değil mi? Dolayısıyla insanlar bu hususta çok sallantıda. Ta o zaman bile başlamış bu fitne görüyor musunuz? O halde Ecibuna bize cevap verin. Veftuna bize fetva verin Ve ennâsü fi azelel mesele fî haysın ve baysın Vel matdûbû nâsü sarihin minel kitâb ev hadîsini sayın Kitaptan açık deliller ve Say hadîs bize getirin diyor. O da Ekulü diyor. Müsteanen billâhi teâlâ Allah-u sığınarak La havle ve la kuvveti illâ billâh ilâ yazîm Güç ve sahibi sade Allah'tır. Ondan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Allah <gülüyor> maliimna malemna alem yarab bilmediğimiz bize öğret ve zitten alimim bizi ilim bakımında artır yarab amin falatuzir <gülüyor> kulubana kabirlerimizi kadir ma bades bizi bizi hidettikten sonra ve buna amil rahmet tarafından bize rahmet ibadet inek entel sen sen hibe edensin diye alimler söylersiniz 8 jahat okuyor ve bade bunu söyler falah yakfa en ne kabl el kaıl elis nib ya gizli kalmasın ki ya Rasulallah elis bana imdat et sözü Ma <gülüyor> rahu ben bunu çirkin görmem diyor bu alim. <gülüyor> kabih kötü görmem. Niye o imma en yunkira wujuda şuurin ve Bu söz eğer kabul edilmezse ölünün meytin şuuru yoktur demiş olursun. İşitmesi yoktur demiş olsun. Yani sen yarusa bana imdad et dediğin zaman demek ki ne bilsen seni duymuyor ha demiş olacaksın. Hücab-ı Ali buna şöyle cevapir. Ben'u kat sebete fil sahih sahihati, El kaviyeti. sahih kuvvetle şerhde geldi. Ma yak tadı ennelil meyit şuuran. Bir kere badem Ölümünden sonra ölü işitir. Adam diyor ya, Abdülkadir Geylan ölmüş diyor. Ayağı mı var ki yürüsün diyor. Elim var ki tutsun diyor. Nereden duyacak diyor Cükbeli'yi demek istiyor. Nereden duyacak? Duyuran Allah'tır. Kendisi duymuyor. Kalın kafa. Mina, Duyuyor musun beni? Muğraçül Buhari Hadis 1314 varsa kitabın bak Arapçayı anlıyorsan bak oraya. 1316 1380 Neseyde 1/270 İmam Ahmed'inkinde 3/1 Ya Elbani bile bak mezhepsizlerin şeyi bile bunu sahih demiş bu sefer. Mezhepsizlerin hadisçisi bile bu işe sahih demiş. Şimdi söyleyeceğim size bir rivayet. An-ı Ebi Said'in Hudri'de adıyamam. İza budatil cenazetü cenaze konduğu zaman tabutun üzerine vehtemelahe rical ala anakihim erkeklerin omuzlarına yüklenince ölüyü aldın omuzuna. Öldü adam gitti. ruhu mu bitti. Oldu demir gibi. Ağaç gibi oldu değil mi? Fe salihaten eğer salih bir kimseyse o Kale'de kaddimûnî yani kaddimuni kaddimuni beni çabuk götürün çabuk götürün diyor ölü ya konuşuyor duyan duyuyor ve inkânet gare salihatin eğer salih değilse yamuksa münafıksa günahkarsa kafirse zaten galet diyor ya ve ne oluyor bu cenazeye ene teze bu nebiya bu nereye götürüyorsunuz bunu çünkü görüyor gideceği yeri öbürü de görüyor yasmav sabteha külle şeyin her şey canlılar onun sesini şitir illel insan, insan hariç levveler semiyahu insan işitse bunu saygıya bayrı gider demek ki ölü işitiyor gideceği yeri görüyor ölü demek yani ruhun beden ayrılması demektir beden bizi engelliyor şu duvar bizi engelliyor göremiyoruz arkasını ruh çıktığı zaman bedenden daha engelliyor ki artık Allah-u Teala ona verdiği zaman izini her yeri görür Allah'ın Teala'nın elinde be Allah için çok kolay Faza mimma yufidu subta shu'uril mayyit bihalihim lehu evelan. Bir kere bu hadis-i şerif evvela bize neyi gösteriyor? Ölü halini biliyor. Nereye varacağını görüyor. Şuurunda farkında ve konuşuyor. Ve zahabihin bihi onu saniye nereye götüreceklerini de biliyor. Ve marifeti marifeten tammeten bima aleyhilehi emruhu min hayremşerin neticede sonuç nereye varacak hayırlı bir yere mi gidecek şerli bir yere mi gidecek neticeyi biliyor haberi var ya birinci delil bu şimdi Remina, bunları bilmeden imdat himmet meselesini çözemezsin Orada yok deyip atmakla inkar edemezsin demek ki sıradan bir kişinin lafı o yok diyor burada bak var diyor bak adam 100 sayfadan fazla kitap yazmış bir sürü delil hadisleri, i şerif ayet ve Kerim ashab-ı kerim'in kıssaları ve sahih kitap sahiplerinin rivayetleri emin ahracı buhari muhtasaran tabarani mutabelen an enesini radyaların lemman keşeven nazi yemame yemame savaşın insanlar savaş bitti dağıldı orada çok biliyorsunuz kurallar şeyt olmuştu Orada şehit olmak üzere olan bir zat Sabit İbn-i Kaysa <gülüyor> Yani amcasına varmış bakmış ki neredeyse vefat edecek. Orada konuşuyorlar. O zat bu ne haldir diye şikayetleniyor. Neden ciddi savaşmıyorsun şekilde sistem ediyor. Sonra diyor ki Evet smakatela atakutela sonra o yaralı haldeken bile o zat devam ediyor ve şey de oluyor. Ve ken aleddirun nefisetin. O zatın üzerinde kıymetli bir zırı vardı. Femere bir rezulü Müslimin fekazaa. Oradan geçen bir Müslüman baktı ki bizimkiler bizi ölmüş, rahmetli olmuş, Zırhını aldı götürdü onu. Febeyne maruzun menel Müslimin naymun etav sabiti bin fi menabi. Sabit mi kaçtı bu zat? ve etmiş ya yani, şey de olmuş. Müslüman olan biri asker birliğinden birisi uyurken rüyasında Sa'di, sabit ipli kaza görüyor. Diyor ona ki: inni usike bir vasiyetim. Ben sana bir vasiyet edeceğim. Bana sana bir tavsiyem var. Bir müşkil var. Onu sana söyleyeceğim. Sen onu haber ver. Feyyake ente kule haza Sakın demesin bu şeytani bir rüyadır ha. Da yahu onu zayedersin. Bak vasiyetimi yitirme. inni lemma kutiltu ben öldüğüm zaman akaza diri fulan, fulan benim zırhımı aldı." eman zülüfü aksa insanların ordunun kenarında bile dönün yeri bende kabaîhi ferasun testen çadırın kenarında bir at bağlanmış işte zırhım şudadır üzerinde şu vardır tarif et ona git halide komutan halime velid femur ona söyle feliye hır hırzırhım orada alsın velekulle ebker ebisu hazreti ki o zaman halifeydi ona söylesin enna alayya minnetdeyni ki dedim benim kuşakada şu şura kadar borcum var ve fula'nın atı gibim ve filan kölem hürdür git söyle. Kazar, adam uyandı haliden gitti Fâfberon, haber verdi. Adam gönderdi zırhı aldı getirdi. Evet, anlatıldığı gibi buldular getirdiler. Fe'atlese bu meseleyi ona rüya bir rüya huri anlattı. Bunun üzerine ne yaptı Ebu Olmaz böyle şey dedi mi? Fe'caze vasiyetehu. Vasiyetini geçerli yaptı. Ne anladık şimdi? Ölmüş olan birisi hayatta olan birinin rüyasına giriyor. Benim böyle böyle bir meselem oldu. Git bunu halifeye. Komutana haber ver. Halifeye söylesin. Benim vasiyetimi geçerli yapın diyor. Bir rüyayla ashab-ı kiram bu işi geçerli yapıyorlar. borcu diyorlar, Vasiyeti icra ediyorlar. Ne haber? Ölüden haber geliyor muymuş? Ashab-ı kirama geliyormuş. iyilere geliyormuş. Demek ki bu profesörlere gelmiyor. Ne yapalım? Onlar artık onlara Amerika'dan haber geliyor ya. Ata Hora Sanit'den onun kitabında da bu iş <gülüyor> var bu kısa söylediğimiz gibi masal değil ha Buhari'nin kitabında var savaş anında vefat kısası var orada hadis numara 2845 tabaranın mutabbelinde varmış Evet. Müstedin'de 273'te yoktu. Bakayım nerede onun şeyi? Mutavvelen demiş. Numarayı orada bakalım. Bulalım. Yalnız söylemeyelim. i̇bn Ceviz'in eserini diyor. Teskid-i var diyor. Zebin kitabında var diyor. Süzü Rahat-ı Zerb'de var diyor. Saymış orada. Tabarani yani hadis numara 1320 herhalde. Aşağıda koymuş onu. Bu da ne oldu şimdi? Demek ki ölünün şuuru var mı yok mu? Evet. Peki ayet var be. Sen bana hasret diyorsun ama ben sana ayet getireyim diyor ben. Değil mi? Öyle diyor değil mi? Biz ayet okuruz diyor. Sen hadis söylesin diyor. Al sana ayet diyor adam. فَلَا اِسْتَتِيُونَ تَوْسِيَةً Hiçbir tavsiye, vasiyete güç getiremezler. Diyor ayet. Sen bizi bir kısa getirdin. Ayet diyor ki güç getiremezler. Dersen Ne olacak? kultu inna mahiye fi hakkı men yakumu alayhi saatu batatan bu ayet önce tefsir yapmanın yolunu bil kim hakkında gelmiş sebebiniz nedir neyi anlatıyor Onu bilmeden konuşuyorsun mealden bu çözülmez o ayet aniden kıyamet kimin kafasına koparsa hiçbir şey söylemeye daha imkan bulamaz konuşamaz bir vasıta yapamaz aniden fela yaqtiruna Ala tavsiyeti, vasiyete kadir olamazlar o zaman, liddıkıl vakti. Ya. Bu tefsire İbni Hazin surede, o ayetin tefsirinde onu söylemiş. Oraya bak diyor, kafandan mana verme diyor ha. Kimse, kişi kendi başına göre, aklına, mantığına göre onu yorumlarsa, Yunus suresi ayet 50, o kişi kafir olur nevzubillah. Müfessirler onu ashab-ı kiramdan öğrenmişler. Ona göre dikkat edelim, kafaya göre mana vermek yok. Demek ki o ayet, hadis zıt değil, hadis-i ona zıt değil, konu başka yani ölünün şuur hakkında demek ki bir şey söylediğin zaman boşa söylemiyorsun Allah-u Teala sözü ulaştırıyor demek ki itibat yapıyor yani onu anlatmaya çalışıyoruz şeyhan yani, bu harim müslimde var Annes, en isim, anayi sallallahu aleyhi el abdu iza vudhâ fi kabrihi kul kabrine konduğu zaman ve tevella ve asabı. asabı adamları bırakıp gittiler Hatta ne öylesin mi? Karan Ta ki o ölü gidenlerin ayak seslerini istiyor. Etan melekani iki melekler ona nekir münker, münker nekir? Fak udahu. onu oturturlar. Hadi devam ediyor. böylece gidiyor ve ona sorguya çekiyorlar. Rabbin kim? peygamberin kim Sorgu. Kapısu suali Kapıda zaten delil bu. Ve burada fefiy subuatu sima'il meyit ölünün işitmesini sabit kılıyor. Gidenler ayak izlerinin sesini işliyor. E. Hatta diyor, ayak sesleri işittiğini bırak diyor, Konuşmalarını da işitir diyor. E. Gördün mü sen? Ve minâ mâca fi ziyareti ehlel-baki ehlel Baki mezarlığı değil mi? Bediye orayı Orada. Orayı zetti. Esselamu aleyküm aleyhim. Onlara selam okudu. Ve kitap mehmanı. onlara kitap etti. Ne buyurdu? Esselamu aleyküm târekâ mü'minîn. Mü'minler diyarın kavmi. Size selam olsun. Ve tâküm mâ tu'adûne gaden mü'eccelin. yar ileride size vaat edilen şey size hemen geldi. Peşin size geldi. Yani vaat edileni buldunuz. Ve inna inşallah büküm lâikûn. Biz de inşallah size kavuşacağız. İşte burada salahetu memmen la yesma ve la yefemu mimma la yakulu. Bir kere işitmeyen, hitabı anlamayan, dinlemeyen kimseye konuşmak, bir işte şey anlatmak akıl mıdır? Hayır. Ve yani yotim abes. Abes midir? <gülüyor> Veleseaza mahsusen bi sallallahu Ya belli emri bi hitabi kabur. Kalka selam. Ya bu efendislam devam eden sünnetidir. Kabir yani Paki ehlinin ve diğer kapistana gitti zaman bu selamı söylemiştir. Dolayısıyla huzalsen burada fuzuli mi konuşmuş yani? Hayır. Ya. Demek ki onlar selamı alıyorlar. Ne bilsen fuzuli yapmaz. Buraya şimdi bir rivayet daha var. Kureyşin Gavurları geberince Bedir Savaşında 24 tane gavuru ne yaptılar? Ele başlarını çukura attılar. Sonra üç gün sonra leşleri gömdürüyor yani attılar. Sonra efendim geldi asapkilon beraber çukurun başında isimlerini okuyarak ya filan filan filanca oldu filan ya filan filan, filan ey filan oldu falan. Yezdurküm <gülüyor> enneküm atatumullah resulu he. Ne haber? Siz Allah ve Resulü itaat etseydiniz daha hoşunuza gitmeyecek miydi? Daha iyi olmaz mıydı? Fe inna kad vecedina ma Rabbuna hakan. Biz Rabbimizin bize hak olarak vadettiği şeyi bulduk. Zaferi bulduk. Fe el vecedtum ma vadirabbukum hakan. Siz de Rabbinizin size vadettiği cezayı belayı buldunuz mu? Diye onlara oradan haykırdı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki ma tekellemen min etzadin la ervaha leha Ya Resulallah Adamlar ölmüş. Ruhları yok. Onlar ne konuşuyorsun boşuna? Bak Hâreusü Aleyhisselam vellezihi Muhammed'in bi'edihi Muhammed'in kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki mântum besmâ limâ Benim dediğimi siz onlardan daha iyi işitmiyorsunuz. Onlar sizden daha iyi işitiyorlar. Lakin lâ la yüce buna fakat nefakat veremiyorlar. Konuşturulmuyorlar. Ağızları mühürlenmiş. Böylece Hâreusü ne yaptı? Hz. Ömer'in bu işi imkansız görmesini Reddetti, cevap verdi. Onlar sizden daha fazla işitiyor artık. Çünkü perde kalktı. Burada şimdi konuya böyle giriyor. Ondan sonra diğer meselelere cevap verecek. Vakit bayağı uzadı. Belki hanım kardeşlerimiz vardır. Evden şimdi fırsat edemeyelim. <gülüyor> hanım kardeşimiz dua istiyor. Sorusu olan varsa onu da sorabilir bu arada. Çarşamba günü öğle namazından sonra burada Mektubat sohbetimiz var. Hanımlar, bilhassa onlar gelsinler. Civardaki hanım, hoca kardeşlerimize haber salın. Çarşamba günü, öğe namazında arka kapıdan girerler. Namazı da kılarlar cemaatle. İmam efendi biliyorsunuz, imam cemaatten niyet ederken hanımlar da niyet etmiş lazım. Ha? İmam olan kardeşler, camilerine hanım cemaatin gelme ihtimali olan yerlerde ne yapacak? İmameti genel manada yapacak. Yani, Ene imamun limen tebeani limen tebiatini bana tabi olanların imamıyım diye ne hanımlarda ona uymuş olur. Yani uyarsa namazları cemaatli olur. Ondan sonra sohbetimiz yani mektubat sohbet yapacağız. Bu tevessül, imdat, himmet meselesine devam edeceğiz. Asab-ı kiramın sözleri, rivayetleri ve Abdullah Ömer ya Muhammed dediği zaman sallallam ayağı iyileşti. Kahti yüzü gitti. Ya Ha Rasulallah es'eluke el murafakate. Yar senden cennete beraber olma istiyorum diyor asap buna. Bak ondan bir şey istiyor. İstenir mi istenmez mi? Deliller dolu. Cenab-ı Dostları vasıtasıyla cümlemize hayrını nasip etsin inşallah. Amin. Veren Allah'tır, anla bunu hususi. Anı kılmış vekil Allah hususi. Ya Allah'tır veren. Onu vekil tayin etmiş nasıl ki yetkili şeylerde vekiller var görevliler varsa maneviyatta da aynı şey vardır. Cenab-ı Hak güneşi koymuş yukarıya vuruyor ışığıyla beraber karpuzlar, kavunlar meyveler, sebze oluşuyor. Şimdi karpuz kavun diyebilir mi ya? Ben senden ispat etmiyorum. Güneş diyebilir mi? Ben seni büyütüyorum. Hiç kim bize konuşamaz. Hepsi Allahu u Teala'dır. Maneviyatta böyle işte ya. Mevla Teala birileri vasıtasıyla birilerini öldürüyor, yetiştiriyor. İş Mevlanındır. Sen Mevlat'ı adın bilirsen Mevlat'a memnun olur. O araziyi de kabul ederek gelirsen Mevlat'a bana vesile edinin diyor. Vesile ayetini yapmış olursun. Efendimizin büyüklüğünü tanımış olursun. Dostlarına dost bilsin. Cenab-ı Dostlarından dünya dâhiret ayırmasın. Dua istiyorlar. Ya Rabbi alemin elhamdülillahi ve salatu vesselam ala resulimiz Muhammedin ve ala alihi ve besme. Takabbal minna innete semiyale mütebadiyame bilen yettabulam yarmir. İbadetlerimizi kabul eyle. İtikadımızı amelimizi muhafaza ile kabul eyle ya Rabbi Alemin. Suret-i ya Rabbi. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara eda nasib eyle. Efendilerimizin başımıza gelmesin ya Rabbi Meşayihimize asab-ı şerama, meşayihimize mezheplere, din uzatan hainlere fırsat verme ya Rabbi Alemin. Ehli sünneti muhafaza ya Rabbi muhafaza ya Rabbi Sen imdad eyle ya Rabbi Alemin. Dostların vasıtasıyla bize imdad eyle ya Rabbi Alemin. Keçmişlerimize rahmet eyle. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlulara eda nasip eyle. Dünya ve ahiretimizi mağmur eyle. rahmet eyle. Bizim tarafından onlara memnun eyle. Bizi o an Cümlemiz aslında de cümlemize asın, az ağrı, asan, ölüm, hüsnü, hatime nasip ya Rabbi el alemin. İslam alemine bir baş nasip eyle ya Rabbi. Bozuk mezhepleri, Yahudi, Hristiyan, müşrikleri tefet ya Rabbi el alemin. Hicazi, Kudüs'i, Şam-ı Şerif'i, Ayasofya'yı, bütün İslam beldelerini kurtar ya Rabbi el alemin. Sen imdat eyle ya, Rabbi. ya Rabbi. Görünmez ortalarınla, gaybi ortalarınla, görünmez güçlerinle müminlere yardım eyle ya Rabbi'l-i Alemin. Dardan sonra kalan müminlere yardım eyle ya rabbil Alemin. İmdat eyle ya Rabbi i Alemin. Ya Rabbi'l-i Alemin elimizden tut, bizi kendi bırakma. evlatlarımızı nesillerimizin Kur'an yolunda, ibadet yolunda ayırma. Afat'ta, felaketten, devletin, yangından sen muhafaza eyle. İyiler hürmetine bizi muhafaza eyle ya rabbil Alemin. Geçmişleri rahmet eyle, dua etsenlerine dua etsenlerine kabul eyle. El Fatiha.